Bismillahirrahmanirrahim. Ne buyurdu İmam Gazali Rahimullah Hazretleri? Allah'ımızın hamdü senasıyla başladı. Burada Elhamdülillah bütün hamdler Allah'a mahsustur Celle Celaluhu. Öyle Allah ki el-mübdî'l-mü'id Bunları uzun uzun anlattım. Yerimize geliyorum. Baştan yoktan yaratan, sonra tekrar iade edecek olan, diriltecek olan, Celle Celaluhu. El fealli ma yurid. Her istediğini hakkıyla yapan, yapmaya gücü yeten, engel tanımayan. İstediği her şeyi, biz istediğimiz her şeyi yapabiliyor muyuz? Yapmak istediğimiz çoğu şeylerde engelle karşılaşıyor muyuz? Çünkü neden? Külli irade bizde değil. Dilediğini yapan ancak Allah var. Engelsiz. El fealli ma yurid. Zil arşil mecid. Ulu arşın sahibi olan Vel bas-ı Şiddetli intikam sıfatı ve muhkem yakalayışı olan Celle Celaluhu Buraya kadar geldik Değil mi? Burada bayağı uzun uzun ee, Anlattım tabii yani Bayağı bir ilim konuşuldu Şimdi oradan devam ediyorum Çünkü Elhamdî'yi bitirdik. bitiremedik el bitirelim de Ondan sonra ileride daha çok ilimler verecek Elhadi O Allah'a hamdü senalar olsun ki hidayet edicidir Kimi? Saffet el-abid, seçilmiş kullarını. Şimdi burada tabii herkes seçilmiş değildir. E şimdi biz seçilmişlerden miyiz? Müslüman mıyız? Elhamdülillah. Elhamdülillah. o zaman seçilmişlerdeniz. Öyle mi? Evet. Evet. İtaat günahkar da olsa, günahkarlar buraya girer mi girmez mi? Ya Müslümanlar buraya girer. Müslüman girerse bunun günahkarı da girer. Çünkü günahsız Müslüman da çok yok. Günahsız Müslüman da bulamayız. O zaman mü'minler genel manada. Çünkü Allah Teala ne buyuruyor? فُمَّ اَوْرَسْنَ الْكِتَابَ الَّذ۪ينَ اصْطَوْفَيْنَا مِنْ عَبَادِنَا Biz bu ayet çok önemlidir. Hadis Suresi olacak? Biz kitabı seçtiğimiz kullara veraset tarihiyle verdik. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabeden, tabiinden bize kadar intikal etti, seçtiğimiz kullara. Şimdi burada seçilmişlik var, bu seçilmişliğin en büyük özelliği kitaba varis olmak. Biz Hz. Kur'an'ı okuyor muyuz, inanıyor muyuz, o, kendimizi ona varis görüyor muyuz? Allah'ımızdan, Peygamberimizden bize kaldı, inanıyor muyuz? Seçil, seçe, seçtiğimiz kullara verdik kitabı diyor. Demek ki biz de seçilmişlerdeniz. Malzem kitap Kur'an ehliyiz. Ama diyor bak şimdi ne kadar Müslümanız, ne kadar günahkarız, ne kadar bozuk falan. Feminu zalimul li nefsi. Seçilen kulların içinde günah işleyip kendine zulmeden de var. Bu ayette çok büyük müjde bizim gibi bozuk adamlara ya. Ve men muktasit. Orta giden, günah sevabı dengeleyenler de var. Ve men sabiqun bil hayrat Allah'ın izniyle hayırda en öne geçenler de var. Şimdi hayırda en öne geçemeyenlerden olanlar da var içimizde de mutlaka. Genel manada cemaat, Müslüman, el sünnet, nice mübarek insanlar var. Bizim de sohbete gelip yahut uzaktan dinleyen. Ha ben onlardan olamazsam da hadi yine orta olsam günah sevabı işte karıştıranlardan ki kesin onlardanım. Okasın, o kaşin orada ortada kalsam yine iyi ya. Var adam Efendim, bu da hadi olsa zalim nefsin kendi nefsine zulmeden çok hani inni güntü zalimin yani günah işleyen kendine yazık ediyor. Zalimlerden olsan ha o noktada aynı zamanda da zalimlerdeniz. Ama millete ben zulüm kendi Kendime yazık eder, Günah işleyen kendine yazık eder, zulmeden. Ama hepsi de kitaba varis olan seçtiğimiz kullar buyuruyor mu bu ayet? Kitabı seçtiğimiz kullara var... E, veraset tarikıyla intikal ettirdik hiç üç zümredirler diyor zalim günahı ağır basan muktesit orta sabık hayırda en ileri gidenler Allah bizi hayırda sabık olanlardan eylesin amin, amin. ama yine de büyük bir e, müjde var yani ki günahkar da olsak şimdi o Allah'a hamdolsun ki Saffetel Abid seçtiği kulları hidayet etmiş Müslüman olan herkes seçilmiş o zaman değil mi Nereye idat etti? İlel menheci raşid çok düzgün, doğru istikametli olan efendim yola menhet minhac li kullin cealna minkum şir'aten ve minhaca diyor Kur'an hepinize müstakil şeriat verdik yani geçmiş ümmetlerinde din İslam ama şeriatlar farklı Şeriat verdik ve minhaca minhaca da fahru razi razı gibi zatlar da tasavvuf Tarikat manası veriyorlar müfessirler. Yani özel bir usul, Allah'a bulma yolunda seyri sülük. İşte herkesin bir allah Teala'ya kavuşma usulünde değil mi? E kimi zikre ağırlık verir, kimi sadakaya ağırlık verir, kimi gidip fakir fukaraya hizmete ağırlık verir, kimisi bakarsın hayvanlara bakım yapar, köpeklere, kedilere, şunlara, bunlara, bir de bakarsın oradan evliya olmuş. Değil mi şimdi? Herkesin bir minhacı var, bir usulü var, zikir hepsinde var ama bir de ağır basan Tasavvuf yollarında ağır basan işler var, ameller var. Herkese bir metot yani şimdi, şimdi de gavurca herhalde o lafı çok kullanmak istemiyor. Üsluk diyelim. Efendim Seçtiği kulları istikametli menhece Yola hidayet eden Vel mesleki i sedid tefsir Meslek ne? Türkçede meslek mesela marangozluk, doktorluk, mühendislik meslek. Arapçada meslek ne? Gidilen yol. sülükten geliyor. Sülük yürümek bir yola girip gitmek sülük. Meslek de ne demek Arapçada? İzlenilen yol. Ve sen de tabii hangi iş yapıyorsan o işi izleyerek rızkını kazanmakta o yolu izlemişsin manasına geliyor yani. Ve mesleki sedid. Sedid ne? Sedid dost doğru. Ve kulû kavlen sedîda diyor Kur'an. Dost doğru söz konuşun. Eğri büyürlük olmasın. Zerre kadar efendim şaibeli olmasın. Sözünüz doğru. Tabii en doğru söz nedir der defanzeri? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Onun için zikre devam derdi. Çünkü en doğru lafı konuşacaksan bu. Diğer laflar da Kur'an'a sünnete uy uyduğu kadar doğru. Kur'an'a sünnete muhalif düştüğü kadar bozuk. İşte seçtiği kulları yani Müslümanları doğru yola istikametli Efendim güzergaha hidayet eden Allahu Teala'ya hamdü senalar olsun Allah. Onun için Müslümansak bu bu yoldayız. Ehl-i Sünnet itikadı zaten Müslüman olmakla biz bunu eşdeğer eş görüyoruz. Bu itikadı korudukça günahımız olsa da Allah imanımızı muhafaza etsin. Günahlarımızdan da tevbe nasip etsin. Şimdi Ayeti i Kerime'de ilginizi çekti mi Seçtiğimiz kullar diyor peşine önce zalimleri getiriyor Sonra ortaları getiriyor sonra Hayırda en ileri getirenler Niye zalimden başladı diyor İmam-ı Zerruh Hazretleri Çünkü diyor günahkarlar çok ümit kesmeye meillidir Battım gittim ben helak oldum falan Onun için seçtiğimiz kulların başında Ne kadar günahkar olsan da Sen de Müslümansan seçilmişsin Sen de ümidini kesme mesajı veriliyor En sona şeyi bıraktı Hayırda en ileri gidenler. Niye? Lan siz de zaten hayırda çok ileri gidiyoruz ya, kendinizi beğenmekten bir havalara girmeyin. Bak en günahkarı cennete koyarım, sizi biraz sıkıştırabilirim ha. Orada da o hikmet incelik var. Anladın mı? Ha şu manayı da düşünebilirsin. En aşağıdan başladı, en yukarı doğru çıktı, onu da düşte, O da aklıma geldi. Ama ulemanın anladığı, evliya olan anladıkları daha ince manalar var. Bizi böylece idare etti. Onun için ona hamdü senalar ederiz. Hidayet ettiği düzgün yol, doğru yol, ne yolu? İman yolu, İslam yolu, Ehli Sünnet ve Cemaat yolu. Evet. İşte bak. Menhec işte doğru menhec, doğru meslek İmam Gazali söylüyor. İmam Zehrûk evliyanın reisi, ulemanın reisi ne diyor? Fel menhecu el iman ve'l İslam diyor. Şeftan okuyorum şimdi. İman ve İslam'a bizi davet etti mi? Etti. Tamam. Ama önüne gelen işte ben de Müslümanım diyen var. Ha bu mu kadar Müslümanım diyen de çok itikatları Ehl-i Sünnete muhalif olanlar var. İşte orada özel bir seçim var. Onun için ne diyor? Er-Raşid en doğru, es en selametli. En selamet. İşte vel mestekemini en selametli. Müslümanım diyenlerin en selametli, kurtuluşlu, izleyecekleri yol nedir? Tarîkü sünneti vel cemaati Ben mi dedim şimdi? İşte İmam-ı Zerruk, ulemanın evliyan reisi O da İmam-ı Gazali'yi doğru anladı Benim anladığım, ben de ondan anlıyorum Sünnet yolu, cemaat yolu Cemaat ne demek? Sahabe-i kiram cemaatinin ittifak ettiği itikat. Sünnet, hadis-i şeriflerde bildirilen İman ve itikad ve amel ve tatbikat. Cemaat da sahabenin onu nasıl alıp, anlayıp uyguladığı yol. Çünkü hadis-i şerif ve sahabenin dışına çıktıktan sonra zaten din diye bir şey yoktur. Bizim dindeki bütün kaynağımız ki Kur'an'ı da anlamaktan aciziz, Kur'an'ı da bize anlatan nedir? Hadis-i şeriflerdir. Hadis-i şerifleri de bize nakleden ve şerh eden sahabe-i kiramın beyanlarıdır. Bunu kabul etmeyeni biz asla din adına kabul edemeyiz. Çünkü sen 1400 sene sonra gelmişsin. Senin uydurmana ben nasıl kulak verebilirim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden Kur'an'ı daha mı anladın? Sahabeden daha mı anladın? Onlar onun sohbetinde bulundular. Onlar bir şeyde cumhur ittifak ediyor. Sen bugün dünyanın sonunda gelmişsin. Bana göre böyle. Senin bana göre böyle deme din adına hakkın yok. Sen şimdi doktorlar odasına kayıtlıysan Ondan sonra da kalkıp çıkıp da dersen ki bilmem şu zararlı değil diye bütün doktorların zararlı dediği bir şeye sen zararlı değil dersen doktorlar odası seni ne yapar? Aforoz eder. He? Olmadı mı öyle? Öyle doktorlar olmadı mı? Şimdi bile hepsinin ittifak ettiği bir şey var efendim kolesterol faydalı mı zararlı mı? Hdl'si var, ledl'si var, totali var, motali var. Hdl'si hayırlı kolesterol, ledl'si lanetli diyorlar ona, L'den anlarsın i̇şte H'si H, hayırdan geliyormuş, L'si doktor bana öyle dedi ha şimdi H'dele ne, L'dele ne dedim H'si hayırlı dedi, L'si lanetli dedi siz de kafanızda kalsın diye söylüyorum biraz da şey yapalım yani tıktan da konuşalım şimdi efendim H'dele iyi kolesterol, Ledele kötü kolesterol Anladım. bütün doktorlar ne dediler? Yüksek, Ledele'nin yüksek olması zararlı mı? Saral. Tırı yüksek olması, yağlanma işte neyse damar tıkar mı? Tıkar diyor. Bir tane kadın çıktı. Kolesterol. Hiç birim değil. iki kilo pastırma yiyin diyor. E bu sefer ne oluyor? Bütün doktorlar hoppala kalktılar ayağa. Haklı mılar? Haklı. Haklılar çünkü orada bir cumhur var. Ben de kimi dinlerim? Ben de bakarım. Cumhuru dinlerim yani öyle mi? Şimdi birisi doktorluk alıp da doktorluk belgesi alıp da bu doktorların ittifak ettiği bir konunun aleyhine bir açıklama yaparsa onun etiketini diplomasını iptal ederler mi? Peki nasıl bu adamlar Kur'an'dan şu ayetleri çıkaralım deyip de bunların diplomasını iptal etmiyor din adamlar? Çünkü merci yok Muhatap yok Mesul yok, mükellef yok Bu nasıl iştir? Her işin Organizatörleri var, her işin takipçileri var, her konunun uzmanları var, her konuda konuşanın ar arkasından arayanı var, ne konuşulsun sen diyeni var. Din konusunda atış serbest. İstediğin kadar milleti gavur edebilirsin. Bu olmamalı ya. Şu anda en hassas konumuz dinimiz olmalı. Din konusunda konuşanlar çok titiz olmalı, dikkatli olmalı. Adama harama helal dersen, helal haram dersen ne yaparsın adamı ya? لَا حَوْلَ وَلَا قُوْوَةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِي لَاسْمِ O zaman madem laiklik diyorsunuz ve dinlere eşit mesafeli oluyorsunuz o zaman efendim bir tarafı ne yapmayın bir tarafı memur yapıp da bir tarafı da merdut yapıp da ondan sonra o tarafı desteklemeyin her tarafa eşit oluyorsanız eşit olun öyle mi? eşit olursan ben de bildiğimi konuşayım bana inanan inansın o da bildiğini konuşsun ona inanan inansın niye onu tek ele indiriyorsunuz? Niyetin konusunu tekele bağlıyorsunuz? Ne olmaz o zaman? Tekele bağlasan, hak üzere bağlasan Hadi tamam e Madem bu iş böyle karışacak idi O zaman niye bir yere bağlıyorsun adamı? Bu yere bağlanacaksa Kur'an sünnete bağlanacağız Hepimiz Ama sen Kur'an'da sünnete geçenleri inkar eden adama Vazife verdiğin zaman ne oluyor? Batıla hizmet oluyor, destek oluyor. Onun için Allah Teala seçtiği kullarını doğru yola iletti. Doğru yoldan maksat iman İslam'dır ama bu doğru yolun da doğru anlaşılması ve doğru uygulanması var. Yetmiş iki fırganın hiçbiri yavrum demiyor. Gördüğüm ekşi diyen yok. O zaman burada Sedid Erraşid Es Sedid İmam Gazali ne kastediyor? İşte evliya ulema şerh ediyor, diyor ki Doğru yolun Doğru anlayış, anlaşılması Kur'an, sünnet ve sahabe cemaatının anlayışıyla ancak gerçekleşir Aksi takdirde kimse Allah'la görüşmüyor ki Allah'a tefsirini sorsun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayatta değil ki Gidip ona bir şey sorsun O zaman bize din onlardan intikal etti Kur'an, sünnet, icma, ümmet. Cumhurun görüşüne neyse dinimiz olur İşte bizi Allah ona idat etti mi? Etti elhamdülillah. Biz o itikatta O itikattayız. Ondan dolayı Rabbimize hamdolsun. Onun için. Ruş nedir? Ruş, kemal. Bu ne demek? Olgunluk, mükemmellik. Raşid kelimesi de buradan gelir. Bunun yani tam manası sefessiz. Sefe ne demek? Sefe, beyinsizlik. Yani diyelim ki kendi kafana göre hareket etmeler böyle yani. Şimdi ne buyuruyor? Estağfurullah. Men يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفيها نفسه. İbrahim'in milletinden yani İslam'dan İbrahim Efendi'nin milletine İslam, hanifiyet, batılları terk edip hakka dönmek. İbrahim'in milletinden kim yüz çevirir diyor? Kendini bilmezler yüz çevirir. Sefihe nefse. Kendini bilmezlik. Rus't ne? Kendini bilmemek, haddini bilmemek yok. Kaynağını bilmek, delilini bilmek efendim Şuurlu ve bilinçli şekilde bir şeye inanmak, körü körüne inanmak değil Körü körüne inanırsan biri gelip, höt dedi mi seni oradan saptırabilir. Biri başka bir şey konuştuğu zaman acaba deyip seni şüpheye düşürebilir Ama sen bilinçli bir müslümansan, ehli sünnet mensubuysan Dünya bir araya geze, seni o itikattan ayıramaz Ama yine de biz bunu kendimizden bilmeyeceğiz Bizden daha akıllıları bu yolu bulamadıysa Bizden daha zenginleri bu yolu bulamadıysa Bizden daha güzelleri bu yolu bulamadıysa Bize bulduran Allah-u Teala'dır, bundan dolayı hamdü senalar ederiz diyor i̇mam Gazali Hazretleri Çünkü niye hamd ediyoruz? En çok nimete hamd nimetlerimizin en büyüğü de İslam nimeti, Kur'an nimeti, Ehl-i Sünnet ve Cemaat nimeti Onun için hamdlerin başında bize yedirdin, içirdin tamam ama Ya gavur olsaydık, Ehl-i Sünnet dışı batıl inançlara mensup fırkadan olsaydık yediğimiz içtiğimiz bizden Değil mi? Cehennemde çıkacaktı. Öyle mi? Öyle diyorlar da. Akşam yedin hurmalar, sabahın tırmalar diyorlar yani. Ha O zaman yedirdin içirdin elhamdülillah ama sonu cehennem olduktan sonra ateşe fazla et bitti. Ateşe daha fazla et götürüyorsun. Bu iyi bir şey değil. Bizim en çok amd etmemiz gereken nokta iman İslam nimetine hidayet buyurmasalar. Mevla bize burada tehdisi nimet yapıyor. Nimetini anlatıyor, şükür bekliyor, hamd sena üstlüyor. E cennete girenler cennete ne diyorlar? Elhamdülillâhillezi hedâne alihâdâ ve mâ kunnâ elnehte diye levlân İşte cennete girenlerin hamdi. Allah cennette okumayı nasip eylesin. Amin. Amin. Bütün hamdler o Allah'a mahsuttur ki bizi bu yola hidayet etti. Allah hidayete eriştirmeseydi biz hidayet bulamazdık. anladım. E demek ki akıllan, lan, ilimle olacak olsa Mutezile'nin imamları senden benden bin kata halim Ama sapıttılar. Demek Mevla, işte insanın içinde ne vardırsa, o kaderin yazısında ne sır varsa onu bilemiyoruz. Kurban olduğum biliyor. Neden o onu o yola bu kadar ilimle bir insan bu kadar malzemeyle Allah. Adam kem aletten Efendim az noksan alet edevattan acayip bir yer yapıyor. Öbürü bütün imkanları var, bir düzgün ev yapamıyor. Yani bu da insanı şaşırtıyor. Çünkü burada hidayet devreye giriyor. Ama yine de hidayet bizi zorlayıcı, cebredici değildir. Yine ezelde bizim istidat ve kabiliyetimizde nereye temayül olduğunu Mevla biliyor mu? Biliyor. Yine iş ilme ezeliye dönüyor. Ama ilm de bilmesi de bizi zorlayıcı, cebredici mi? Değil. Yine iş nereye dönüyor? Bizim içimize Allah özel bir iradeyi cüz'iye de olsa verdiği zaman nereye kullandığımızı görüyor da biliyor. Yani işte üç çocuğuna da baba yüzer bin liradan para veriyor, biri o parayla fabrikatör oluyor, biri o parayla zor geçiniyor, biri de içkide kumarda yiyor, dilenci oluyor. Ondan sonra da öbür kişi geliyor. Ne adaletsiz adammış bu baba babamız bizim ya. Bu çocuk fabrikatör oldu. Biz böyle sürünüyoruz. Babasının ne kabahati var? Allah teala aynı ilimleri, aynı kitabı, aynı sünneti hepimize gönderiyor. Artık burada iş biraz da kendi irademize kalıyor. Mevla bizim irademize göre yaratıyor bize, zorla yaratmıyor bize. Ne bu Tamam, şu hatta bir acayip. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان شي Allah diyor Sizin kalplerinize imanı sevdirdi. Sevdirmedi mi? Bazısı sevmiyor imanı, değil mi? Sevmiyor. İmanın sizin kalplerinizde, yani ahirete inanmayı, Kur'an'a inanmayı, şerhata inanmayı, sünnete inanmayı ziynetlendirdi, süslü kıldı diyor. Hakikaten bizim kalbimizde bu iman süslü mü? Çok süslü, çok müzeyyen, çok muazzam bir şey bu iman. Hiçbir şeye değişmeyiz, her şeyimizi feda edebiliriz, imanımızı ver yarabbi deriz, öyle mi? Her şeyimizi kaybetmeye göze alırız, imanımıza hiçbir şeyi denk tutmayız, öyle mi? E demek senin en değerli varlığın iman. Çünkü Allah sevdirdim diyor, süslü kıldım diyor. وَكَرَّا اِلَيْكُمُ الْكُفْرَةَ <gülüyor> Kafirliği size çirkin gösterdi Allah. Biz kafirliği nasıl çirkin görüyoruz? Gözü bakarak ateşi yaksalar, oraya diri diri canlı canlı atıp yakacağız deseler mi daha kerih görürüz? Kafir olmayı mı daha kerih görürüz? Kafir olmayı daha kötü görürüz. Zaten bu makamda olmayan imanın tadını tartmamıştır buyuruyor. فَاَنْ يَكْرَا اَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَوْا وَاَنْ يُقُذَ فَي الْنّٰىٰرۜ Ateşe gözü bakarak atılmayı istemediği gibi aynı o kerahat ve isteksizlik ile İslam'dan sonra kafirliğe dönmeye de o kadar soğuk bakacak. Bu kişi iman tadını bulur, yoksa bulamaz diyor. Öyle, ben de Müslümanım, şudur budur ama duruma göre hareket ederiz işte. Öbür taraf para ederse onlar da geçeriz falan. E bu adamda iman yok ki zaten. Kafirliği size kerik gösterin. وَالْفُسُوُقَ Fasıklık, fasıklık kebair, günahları alenen yapmak. İçki, kumar, zina. Belki içinizde içki içen var, beni dinleyenlerden. Belki kumara müptela var, belki zinaya müptela var. Allah tevbe nasip etsin. Amin! Ama o günah yapsa bile, onu severek ve isteyerek ve ne iyi oldu da yapıyorum diyerek mi yapıyor bir Müslüman? Yoksa keşke kurtulsam diye, istemeyerek de olsa nefsine yenik düşerek mi yapıyor? Bir Müslüman asla bir günahı ne iyi oldu bu günahı yapıyorum diye beğenerek yapmaz. Fasık da olsa fıskı sevmez. Fıskı sevmek fasıklık değildir. İçki içmek, zina etmek sair büyük günah sahibi olmak kötü amel fasıklık getirir. Ama fasıklığı sevmek adamı kafir eder. Farkı görüyor musun? Bir insan bir işi istemeyerek, nefsine oyarak yapar, ondan zevk de alabilir. O zevk almak istemek değil, bunu da karıştırıyor millet. Bir işten, bir günahtan zevk almak ne değildir? Onu istemek demek değildir. Yani, keşke kurtulsam içinde mutlaka vardır. Bir Müslüman mutlaka günahdan dönüş ve tevbe ister. Nefsi, iradesi zayıftır, nefsi ona galip gelir. Ama, efendim, O günah ne iyi oldu da yaptım diye efendim e, beğenerek yapmaz. Günah yapmayı beğenmez yani. Günah beğenmez. Ama o günah işlerken bir zevk alıyorsa, o masiyetten aldığı zevk de onu ne yapar? Fasık yapar. Ama kâfir yapmaz. Ama bu ne iyi yaptım ya? Bu iyi oldu. Bu günah bu, bu günah münaat değil ve hatta bunda ne var falan falan. Ha o zaman onu günah bilmediğinde kâfir olur zaten. Ben size diyor kâfirliği kerih gösterdim fasıklığı da çirkin gösterdim İsyan ve masiyeti de çirkin gösterdim Çirkin gösterdim diyor bak Ben sizi günahsız yaptım diyor mu? Peygamberler dışında günahsız yok Bizi günahsız yapmadı ama Müslümanlar olarak hepimize günahları kötü gösterdi mi Teala? Kötü gösterdi Biz hep günahları ne görürüz? Kötü görürüz İbadetleri, zikirleri iyi görürüz Günahları kötü görürüz Müslüman imanı şartı bu Ama Mevla böyle yaptım, diyor. Zaten ondan sonra ne buyuruyor? Haa Hulâkeumur râşidûn Demin ne dedik? Raşit dedi. Bak rüşt, rüşt nedir? Raşitler onlardır diyor. Raşitler kimler? Kimin kalbinde iman, itaat ve ibadetler hoş, güzel, beğenilen konumda ise, mahbub, muhabbet, sevgili, sevimli ise, Kimin kalbinde kâfirlik, fâsıklık, masiyet, günahkârlık çirkin görünüyorsa, kötü görünüyorsa işte bunlar doğru yolda istikamettedirler. Ama günahsız olma kaydı yok, günahsız olsa adam bulamayız. Fazla <gülüyor> مِنَ اللّٰهِ نِعْمَهِ Allah'ın fazlı ve nimetidir bu diyor. Yani üzerinizde çok iyiliğim var, en büyük iyiliğim ise sizi size imanı sevdirmem, kâfirliği kötü göstermemdir diyor. E şimdi bazıları da bunun tersine Müslüman olmayı, ibadet yapmayı, zikretmeyi çok kötü görüyorlar Kafirliği, fasıklığı, günahları da çok iyi görüyorlar Buna Müslüman denebilir mi? Kafirliği güzel görüyor Denemez Adam da onun için ne yapmak istemiyor? inanmak da istemiyor İşte adamı getirdiler, burada sohbet dinlettiler Çıkınca dediler, nasıl buldun hocayı? Dedi zor sabrettim, elli senelik gavurluğumdan olacaktım dedi E çünkü adam inanmamak için direniyor Ona da o hoş gösterilmiş, anladın mı? Ona da o hoş gösterilmiş. E şimdi bu adama bu hoş gösterilmişse, bu adam ne yapsın? Yok işte bu adam ne yapsın. Çünkü Allah teala zulmetmez, adalet eder. Mevla aynı sermayeyi sana da verdi, ona da verdi. Aynı iradeleri verdi. Sen bu yönde kullandın, o bu yönde kullandı. Asla fikri sabit olmamalı, kendini bir boş bırakmalı, Zaten senin yaratıldığın fıtrat Fıtratallâhâ illetî fettarannâse aleyhâ Bütün insanları yarattığı fıtrat Esasen iman Ve Allah'a teslimiyet fıtratıdır Sonra bozuyorsun onu sen O fıtratı bozan sensin Yine yaptığın masiyetlerle günahlı Yani Her şey Allah'ımızın tasarrufunda ama Allah'ımız da Celle Celaluhu Ne yapıyor? Senin istiyadat ve kabiliyetin ve temayülün ve meylin nereyedir? Sana senin istediğini yaratıyor. Ha. Kendi istediğini yaratsa o sadece iman ve itaatımızı istiyor. Günah yapmamızı irade eder, irade başka, rıza göstermez. Eğer irade etmez deseydik, o zaman Allah'ın murad etmediği bu kadar günah oluyor dünyada Allah'a karşı direnişle. Allah'a rağmen değil, Allah'ın iradesi dahilinde Biz ne diyoruz? ''Hayır ve şer ve bil kaderi, hayrihi ve şerrihi'' diyoruz Hayrı da yaratmak Allah'tan, şerri de yaratmak Allah'tan Ama şerre rızası var mı? Rızası yok E niye rızası yok da yaratıyor? E buraya bizi imtihan için gönderdi de onun için Yoksa bizi direkt cennette cehennemde yaratırdı Herkesi direkt yerine gönderirdi zaten O zaman buraya gelmenin ne manası vardı? O bilmiyor muydu kimin ne isteyeceğini? Ama itiraz gelmesin ki Ya Rabbi bizi imtihan ettiğinde ettin de böyle Onlar cennete bizi cehenneme attın Dedirtmek istemiyor kurban olduğum Hiç sevmez öyle işleri Huccet koyar, delil getirir, melek getirir, şahit getirir, insan getirir Olmadı elini konuşturur, ayağını konuşturur, derini konuşturur Tamam mı? Hepsi sökülür Yaptıkların ortaya dökülür Ondan sonra Allah'a karşı hiçbir hucçetin Konuşacak bahanen kalmaz Allah'ın mahkemesi, bu mahkemelere benzemez. Zerre kadar şüphe kalmaz. Senin bunu hak ettiğine dair. Kendin de dersin ki, Ya Rabbi at beni cehenneme, ben hakikaten cehennemlik adamım dersin. Bir dosya açar sana. Ama öyle FETÖ dosyaları değil, kumpas açmaz. Kurban olduğum hepsini, bak Ah sağ saallahu ve şu Kullar unutmuş ama Allah zapt etmiş ayeti. Bakar, Aman yar ben bunları da yapmıştım değil mi? yaprak daha çevirin üf, eyvah adam bakar bakar ya ben bunları unutmuştum son dönemde de biraz namat abdest falan içi kurtardık zannettim ama geri bayağı berbatmış açıldıkça açılıyor Geri siler ama tabi kul hakkı işleri sıkıntıya sokar arkadaşlar kul hakkı işleri zulümler sıkıntıya sokar yani insan kendiyle Allah arasındakilerde yine itibar son nefesedir sonunun temizliği geri silebilir Ama kul hakları meselesinde, aman, aman, aman. Buna dikkat et. Geçen bir Hacı Efendi'den konuşuyorum. O da bir görevde yani, resmi görevde. Yani hocam şu kulaklarından millete anlat dedi. Dedim, benim de böyle her dakika bir değişik sohbetten, laftan lafa açılıyor ama özel konulara giremiyorum. Yahu dedi, bu namazlılar, bu abdestliler yemediklerini yedi yazıyorlar, memurları söylüyor. Şunu şöyle yapıyorlar, bunu böyle saatinize yani öyle bir kul hakkı var ki elal aram dümdüz dedi ya. Namaz abdestinden bahsediyor ha. Namaz abdesti o cavrun hakkı, bu fetö'nün hakkı, bu bilmem ne'nin hakkı al götür elal olsun. Böyle bir şey yok ya. Sen devlet kurumundasın, kamu hakkı, kamu malı, kamu malı ne demek herkesin hakkı? Twitter hakkı? Memur ne demek ya memur? Devlette görevli demek, memur ona derler de öbür türlü işçi oluyor zaten yani da mübarek adam bunun en ufağından tut, en yukarısına kadar kul hakkı meselesinde insanı tökezletebilir ahiret Ne diyor İmam-ı Rabbim Hazretleri? Kuruş haram kul hakkı geçmişse onu sahibine iade etmek efendim, trilyonlar, katır trilyonlar, içindeki paralarla sadaka vermekten eftaldir 10 trilyon sadaka mı vereyim yoksa bir kuruş birinden hak geçmiş bana onu geri mi vereyim Vallahi 10 trilyon bu bir kuruşu ödemez. Bunu sahibine iade. Ne buyuruyor mektubatta ve şair bütün kitaplarda? Bir kimsenin üzerinde bir kulun hakkı kalsa onu bekletirler, bekletirler cennete sokmazlar. Böyle ki amelu amel-i 70 70 peygamber kadar ibadet çıkartsa 70 peygamber kadar ibadeti olsa o kul hakkını, kamu hakkını, devlet hakkını kamu ne demek, devlet ne demek ya, herkesin vergisi herkesin şeyi bir kuruşunu ödemeden 70 peygamber ameli kadar olsa durur bekler diyor. Onun için yani ahiretimizi hesabımızı düzgün yapalım. E tabii ki Mevla bize bu fasıklığı sevdirmedi. Günahları sevdirmedi, kurban olduğum. Biz de sevmiyoruz ama kendimize uygun hocalar bulmayalım. Bize bu işi meşru edecek, fetva verecek, hile-i şeriye yapacak hocalar aramayalım. Allah Allah. Dün bizim bir hocaefendiyi duydum mübarek maşallah. Size işte fetva veriyor. Onun medresede, ders verdiği medresede şaşırdım, gıpta ettim. Bir kere diyor, medresede yemek yemezdi diyor, onun medresesini okuyan talebesi. Şu Efendi diyor, bir kere medresede yemek yemezdi. Halbuki orada saatlerce durup ders veriyor. Oradaki bir yemekten yeme hakkı yok mu? Yemiyor. Ve abdesini de diyor, medresenin suyundan almazdı diyor. Niye? Medreseye yardım parası var, ben evimde alayım. Medresenin suyundan abdesini de almazdı diyor. Tamam mı? Şu anda Lalegül'de size böyle hocalar fetva veriyor. Lalegül'de fetva veren hocalar. Hoca bunlardır. Efendi böyle adamlar yetiştirir tamam mı? Ha var mıymış bu bu zamanda da? Var işte. Bin sene evvelki kitapta geçen adamlar var bu, bu zamanda da. Bunları bulamadığınızda nereden bu bozukları buldunuz? Ondan sonra helal, dümdüz, şu kadar, senin de hakkın var, götür. Nereden buluyorsun bu sapık hocaları? İşte bir hikaye anlattım, ayıp olmasın şimdi kafama göre hoca meselesi ya. Bu olmaz. Dini kendine uydurma kardeşim Haramdan sakın, takvadan ol. Kul hakkından sakın, şudur bana. E öyle adamlar tabii ki tesir de Fetvası da doğru. E birine bir şey anlattığı zaman adam da ameladesi gelir yahu. Onun için Allah'ımıza hamdü senalar ediyoruz ki bizleri İmana İslam'a hidayet etti, kafirliği, fasıklığı, kulaklarını, isyanları, günahları bize kerih gösterdi ve böylece bizleri tabi bu bir müjdedir ve bir şarettir ve işarettir İnşallah böyle de öldürecektir Yani şu anda öyle olmamız nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz, bu itikatla yaşarsak bu itikatla öleceğiz inşallah O Allah'ımız hamdü senalara deriz ki El mün'imi aleyhim kullarına in'am ediyor بعد شهدت التوحيد tevhid şehadetinden sonra tevhid şehadeti buyurun اَشْهَدُوا اَا لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُوا اَنَّ مُحَمَّدُ عَبْدُهُ وَرَسُولُونَ bu tevhid yani Allah'ımızın bir olduğuna şahitlik ediyoruz bize bunu kim nasip etti? kim lütfediyor? inancını kim verdi beynimize, kafamıza, kalbimize? zikrimizi, dilimize kim nasip ediyor? Evet, ondan dolayı hamdü senaları diyoruz. Ama bunu bize nasip etti. verdik, aklımız başımıza geldi, ta 7-8 yaştan beri bu itikatları anladık, e, ikrar ettik. Ama kaç yaşına geldik? 54 yaşına, 60 yaşına, 70 yaşına. Esas neyi lütfetti? Bi hiraseti, i inançlarını korumayı nasip etti. Şimdi bu inançla gelemeyenler oldu mu bu yaşa? Oldu. Müslüman doğup, Müslüman yaşayıp, gavur ölenler oldu mu? Müslüman doğup, Müslüman yaşayıp, bir zaman sonra bozulanlar oldu mu? Dinden dönen müftüler olmadı mı? Adam Allah'ın Peygamber'in aleyhine kitap yazan müftü değil mi? Bu memlekette. Resmi müftü. Dinden çıktım dedi resmen adam. Ha o zaman mesele ne? Esas lütuf, inançlarını korumayı nasip etti. مِنْ ظُلُمَاتِ ve وَالْتَرْد۪يۜ şüphe ve tereddüt karanlıklarından aman ya rabbel Alim. onun için yani evvela itikadımızı okuyacağız e, inanacağız onun için İbni Ebi Cemre Hazretleri diyor İbni Ebi Cemre bütün herkesin kaynağıdır İmam-ı da ondan alır yani İbni Ebi Cemre çok büyük markadır siz de maşallah epey tanıdınız onu İkra bismi rabbi diyor yaratan Rabbinin ismiyle oku yani Mevla evvela oku diyor Bu oku ne demek biliyor musun? Bunlar da mektepte git oku zannetiyorlar. <gülüyor> Rabbinin adını oku diyor. Bismillah de diyor. La ilahe illallah de diyor. Yani evvela sana düşün, taşın, biraz da kaşın, Müslüman olur musun? Bir bak bakalım demiyor. İkra bismi rabbikellezi Yaratan Rabbinin adını oku diyor öyle. Yani sen şöyle bir besmele çek. Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe illallah Muhammeduraz. Sonra itikadını... kuvvetlendirmek için, güçlendirmek için ilim tahsil edersin ama sen hele durun bakayım bu eli i Sünnet doğru muymuş değil miymiş ben bunu anlayana kadar Azrail Aleyhisselam seni mi bekleyecek ya? Senin mi bekleyecek? Sana Kur'an evvela adın Rabbinin adını okuyor seni yaratan var mı? var yok sen diyorsan ki ben kendi kendime yaratıldım konu kapanmıştır Anam babam beni yarattı ananı babanı kim yarattı? biz Adem Aleyhisselam'a kadar gideriz İslamoğlu daha da geri gidiyor. Onun için bitmez. Bitmez. Biz yaratıldıysak yaratan var. O kurban olduğumda diyor ki yaratanın adını oku. Daha ne karıştırıyorsun? Senin yaratan var işte diyor. Nazar var, düşünce var, istidlal var, delil getirme var, bunlar İslam'da yeri var. Ama bir insan nazar ve istilale dayanarak ondan sonra o delilin çöktü, inancın mı çökecek yani? İnsanda bir Hidayet olur, basırat olur, feraset olur Efendim Sonra Mevlane ne buyuruyor? Ha ikra diyor, evvela benim adımı oku bakın, bir Allah de diyor bir Allah Celle Ondan sonra diyor, ben sana söyleyeyim, seni yaratan benim خَلَقَ لِسَا مِنْ Tamam mı? Donuk kandan yarattım diyor, sonra sen düşün bakalım diyor Pıhtıdan sudan gelişlerini, gidişlerini falan Beni bir tanı bakalım, ondan sonra düşün bakalım diyor Evvela bir Allah söyle diyor, ondan sonra da diyor Nereden yarattı? Nasıl yarattı? İkra Rabbike alekram. Lazi allama bil kalem. İşte kalemle öğretti. O sıra öğrenmeye geçiyor. Alleme insan malem yalem. Bilmediği neler öğretti kullarına diyor. Sen ondan ilim tahsil et diyor. Oradan kaleme geç diyor. Önce kıraat. Önce zikir. Önce okuma, önce itiraf, önce şehadet, önce ikrar. Tamam tabii ki bilmeden neyi ikrar edip papağan değiliz. E, tabii ki biliyorsun ne okuduğunu. Ayrı dava. Şahadet tevhidini inham etti Esas meselede Ne yaptı? Şüphe karanlıklarından inançlarını, korumalarını onlara ikram etti Yani şu anda en mühim mesele Bizi Şüpheye düşürmek istiyorlar Şimdi biz Müslümanız Bu yaşada geldik Ele bizden sonraki nesli hepten şüpheye düşürmek istiyorlar Ama bu şüphe İmam-ı Azam fıkıh mezhebinden de çıktı Evvela tasavvuf Tasavvuftan geçirdik Fıkıh dört mezhebe var Oradan da geldi Hadisler ne, ne iştir? Getirdiler getirdiler Kur'an'a kadar Şüpheyi Sokmaya çalışıyorlar mı? Çalışıyorlar Onun için Allah'ımıza çok hamd ediyoruz ki Allah bizi bu şüphe karanlıklarından Bugüne kadar muhafaza etti Bundan sonra da ancak Allah'a itimat ediyoruz Bundan sonra da ölene kadar şüphe yanaştırma bize ya Rabbi Çünkü şüphe karanlıklardır Şüphe Tereddüt Acaba اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ اَعْمَنُوا بِاللّٰهُ رَسُولِهِ ثُمَّ الْاَمْ يَرْتَعَبُ Mümin ancak o kimsedir ki Allah'a Resulü'ne iman ederler müminler, sonra şüphe etmezler. En ufak bir şüphe imanı götürür. Kur'an'da geçen, mütevatir hadiste geçen, sahih hadiste geçen bir şey de acaba denemez? Allah ve Resulü'ne buyurlar ve sadakallahu ve rasuluhu. Allah ve Resulü doğru söyledi dedi sahabe-i kiram. Müslüman onlardılar, örneğimiz onlardırlar. Biz nasıl diyelim ki acaba bu ne biçimmiş? Böyle olur mu? Hızır açam çocuğun kafasını niye kopardı? Bu nereden çıktı? Böyle ayet mi olur? Böyle müslümanlık olur mu ya? Ya görüyor musunuz? Görüyor musunuz? Biz eskiden meşayihin sözleri hakkında itiraz edilmez diyorken şu anda Kur'an'a itiraz edilmez vaazlarına döndük. Ne kadar kayıptayız, ziyandayız görüyor musun? İtikad bakımından ki bugün biz bunları konuşur duruma geldik ya. Hayır sen diyorsun ki hoca benim zaten şüphem yok bana niye bunu anlatıyorsun diyorsun ama ben de genele konuşuyorum. Sana konuşmuyorum sadece Barak adam. Onun için bu şüphe karanlıkları efendim insanın hakkı görmesine mani olan efendim karanlıklardan koruma nimetini ikram eden Allah'ımıza hamdolsun. es sâik lehum kullarını sevk eden bizi sevk etti. Sevk ne demek? Sevkiyat. Sürdü götürdü. İletti. Nereye? İletti ba'i Rasulihil Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ta kitabın başındayız. Hamdü Sena diyor görüyorsunuz ama neler söylüyor. Seçilen Peygamberine uymaya sevk eden. Biz şimdi sadece imanda kelime-i tevhidle kalmadık. itikadımızı muhafaza ile de kalmadık. Üzerine ilave nimet var. Nedir o? Kime tabi olduk? Evet. Rasulullah sallallahu aleyhi ve tabi oldu. Bizi buna kim sevk etti? Allahu Allah Teala bizi, Habibini buldurdu. Bildirdi, sünnetine iman ettirdi Sonra ona ittiba ettirdi Namazımız ona ittiba mi? Yatıyoruz ona ittiba, abdest alıyoruz ona ittiba, kalkıyoruz bir şey okuyoruz ona ittiba, dualarımız Her şeyimiz onun sünnetiyle Evleniyoruz, aktimiz ona ittiba, öyle mi? Çocuğumuzun doğumundan, ezan okumasından, kulağını Kusundan, tehnikinden Akikasından Baktığı zaman bir Müslüman Babasının Efendim, aktinden sonra besmele çekerek, dua okuyarak Efendim zifafından, birleşmesinden tuttuğun zaman meseleyi bir daha son mezara konulurken ne diyor imam? Cenaze imamı veya neyse Bismillah ve billah ve ala milleti Rasûlillah ve ala sünneti da denebiliyor En son mezara gireceğimiz Eğer babamız besmeleli ilişkiye girdiyse biz besmeleli bir çocuksak Oradan besmeleyle başlıyoruz. Çünkü Rasulullah'ın sünnetidir o. Geliyoruz, mezara konulurken yine ne deniyor? Bismillah ve billah. Allah'ın ismiyle, Allah'ın yardımıyla, Allah'ın muhafazasıyla ve ala sünneti Rasulullah. Rasulullah'ın sünneti ve milleti. Millettin demek. Milleti üzere, Allah'ım sana teslim ediyoruz, artık emanetini al diyoruz. Ya bizi, bu bütün ömrümüz, hayatımız bir Müslümanın her şeyi Rasulullah'ın sünnetinden geçer. Sallallahu aleyhi ve sellem. onun sünneti devreden çıkarıldığı anda zaten kafadan besmelesiz olursun kafadan besmelesiz olursun zaten ondan sonra da senden bir hayır beklenmez yani besmelesiz efendim yani tabii ki illaki çocuğa çok zararı olur ama çocuk yine kendi hidayet yolunu seçebilir o da ayrı dava şimdi kafirden de ne müslüman insanlar doğuyor o da ekseri bir kaydedir. külli bir kayde değildir tabii ki. Allah ölüden diri, diriden ölü çıkarırım diyor. O garip bir şey. Ama sünnet hayatımızın neresinde? Ne demek neresinde? De, meydana geldiğimiz ilişkiden başlıyor. Mezara konduğumuz dakikaya kadar sünnet hayatımızın her safhasında. E bu da nereden öğreniliyor? Hadis-i şeriflerden. Sahaben tatbikat. Daha bizi nereye sevk etti? Vaktifai a'sarih sahbihi. O Resulullah Efendimizin sahabesinin izlerini izlemeye Şimdi Bak görüyor musun bir hamd ediyor İşte bütün ehl sünneti o hamd başında yaptığı hamle bile bir adam eli sünnet olmasına yeter Şimdi Allah hamd ediyor Ama neden hamd ediyorum diyor en büyük nimeti Bana tevhidi nasip etti bir İkincisi tevhid itikadımı şüphe ve tereddüt karanlıklarından korumayı nasip etti iki Bugüne Müslüman geldim Üç Seçtiği sevdiği Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem uyumaya beni sevk etti Yetmez Rasulullah uydum diyorsun Sünnete tabiim, hadise de inanıyorum diyorsun ama Sahabeyi devreden çıkarırsan Cemaat itikadını bozarsan Hadise bakacağım dersen Hadisle de bu işi çözemezsin Çünkü hadis şeriflerde de Öncesi var, sonrası var, nasıkı var, mensukı var, mukaddemi var, muhakkari var Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, o usta bir beyanı değil On tane, yirmi tane beyanı var Bir raviden gelenden yine dini çözemesi. Bir çiçekten yaz gelmiyor. Niye imam azamlar, İmam Ahmet ve Hanbeller müstehit olduğuna niye biz olamıyoruz? Çünkü onlar yüzbinlerce, milyonlarca hadisleri senetleriyle, dönemleriyle, ravileriyle, ravilerin halleriyle vesaire vesaire. Bu kadar ilim toplanınca ne oluyor? Süzme bal gibi sana efendim bir fıkıh çıkıyor. Sana bana kalsaydı bu iş Efendim Salleh Semdamazda, Efendim rukya eğilirken bir rivatte tek bir elini kaldırdı. Bir rivatte kaldırmadı. Bir rivat besmeleyi sesli okudu Bir rivat besmeleyi sessiz okudu Bir rivat amini bağırarak sesli dedi. Bir rivat amini sessizdi. Hepsi de sahipte. Ya şimdi mesela Şafi mezhebi Hanbeli ne yapıyor? Kabe'de falan. Amin yıkılıyor ortalık. Çok da hoşuma gidiyor yani bana da bir şey oluyor bir feyz yani. Ama hanefiz tabi bağıramıyoruz yani. Ha şimdi ama E şimdi öyle diyor i̇şte Hanefi de orada diyor ki Biz de bunu inceledik diyor Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabeye talim etme için ilk dönemde sesli söylüyordu Sonraki tatbikatında kendi sessiz söyledi sahabe de sessize intikal etti diyor Hanefi de bunu söylüyor E şimdi Bunların hepsini bileceksin ki Sünneti tam Yaşayabilirsin Çünkü hangisi önce hangisi sonra Kan meselesi de öyle değil mi Birinde kan aldırdı abdest aldı birinde kan aldırdı abdest almadı meselesi buna neye göredir işte budan mı müçtehitlik nasıl bir iş diyor büyüklerimiz ben Ebu Hanife'yi Allah'la arama koydum celle celaluhu ne demek mevla bana sorası ya Rabbi bu zat sen buyurdun ki ilim ehline sorun ben bu zatata tabi oldum sen benim uhdem sorumluluğum bu zatın e tamam Ebu Hanife gibi insana da bu, bu teslim olabilirsin yani öyle müçtehitlere teslim oldu ama bugünkü naylon müçtehitlere asla yani asla adam namaz kılmıyor zaten ya. Adam beşi üçe indirme peşinde ya. Üçü de zaten hepten indirmiş. üçü üçü de kendi de üçü indiriyor da kendi üçü de kılmıyor ya. Allah Allah. Üçü milleti toplayayım diye üçü indiriyor. Kolaylık olsun diye. Kendi üçü de kılmıyor. böyle adam olur mu? İmam adam 40 sene yatsın hapdesiyle sabah kılmış hiç uyumadan ya yani işte, Borçlunun gölgesinde durmamış Faize girer diye Alacaklımın şeyinde gölgeden istifade etmeyeyim Borç verirsen de menfaat temin edersen faiz olur diye ya Atının Efendim şeyi Borç alacağı adamın duvarını pisletti diye Yahudi'nin hemde Ne kadar o duvarı temizledi, etti, kazıttı bilmem ne Yahudi geldi Ne oluyor falan İşte o da özür diliyor, borcumu tam şey edemedim, işte ya imam şöyledir, böyledir, ya dur diyor ben diyor ya, mesele karıştı diyor. Ne karıştı ya diyor, ben diyor şimdi hazırlayacağım, ödeyeceğim. Ya onu demiyoruz diyor, burada başka da mühim mesele var. Ne oldu daha mesele? Ya diyor şimdi bu diyor at buraya sıçrattı senin duvarına. Ben şimdi diyor bunu temizleyeceğim ama temizlerken senin duvarından birkaç şey düşecek diyor. Ben bunun altından nasıl kalkacağım, halaca vereceği bıraktım diyor, şimdi bu işi düzeltelim, sen diyor ne, ne yapacağız diyor. Pislik kalsa zarar ettik. Temizlesek oradan şey dökeceğiz diyor duvardan. Kerpiç duvarlar şeyler. Bunlar müçtehit olabilir. Tamam mı? Sen namaz kılmıyorsunuz, abdest almıyorsunuz, helal aram, dümdüz gidiyorsunuz. Karılarla, erkeklele, karmakarışık şeyler. Her türlü işleriniz berbat. Sizin fetvanıza kim inanır ya? Profesörmüş ya. La havle ve la illa Sen evren müslüman ol ya! Profesör olmadan bir müslüman ol ya! Kur'an'ı çıkartalım diyorsun ya, ayeti çıkartalım diyorsun. Sen bir müslüman ol! Ondan sonra gel! Onun için en büyük nimet İslam, sonra itikadı muhafaza, sonra Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ittiba. Zaten hepsi birbirini iç içecek. O da yetmedi. ''Onun sahabesinin izlerini sürmeye bizi sevk eden Allah'a hamdolsun'' diyor. Sahabesin izleri ne demek? Eser, iz demek. Arapça, eser Arapça. Peltekse ile. izi demek yani onlar ayağını nereden kaldırdıysa sen ayağını oraya basacaksın. Ayrı yerlere basmayacaksın. Çünkü şu kadar bir inhiraf, ne olur böyle böyle böyle böyle gider. Bir de bakarsın, izini sürmezsen şu kadar bir ufak bir açılım. hani açılım yapıyorlar ya, ikide bir açılım ufak bir açılım, adamı ne yapar? sen gidersin dünyanın bir ucuna sahabe gider cennete sen gidersin cehennemin dibine ayrı dava onun için kıbleye düz ayaklarını getir diyorsun şöyle biraz yan dursa uçları nereye kadar gidiyor? Mekke'ye gidene kadar buradan şu kadar bir bir parmaklık meyil İtalya'ya gider ya şu kıble ya, şuradan şu kadar Roma'ya çıkabilir Çünkü böyle gidiyor yani. E ne var şurada bir santim ayırdık ya. Kardeşim izleri süreceksin. İzleri süreceksin. Nereden kaldırdı? O izaya koyacaksın. Burada yamulma olmaz. El ekramin o en keremli, kıymetli, değerli sahabe. El mukramin, Allah'ın ikramına mazhar olmuş sahabe. Ee, neyle ikram etmiş Allah onlara? Bir teyit ve tesdit. Onları doğrultmakla, düzgün kılmakla Hidayete tabi kılmakla, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sohbet şerefiyle kendilerini desteklemiş olduğu manevi yardımlarıyla onlara en doğru olan yolları öğrettiği o sahabenin yoluna, yolunu izlemeye bizleri sevk eden Allahu Teala'ya hamdü senalar olsun. Evet. Onun için allah Teala bizden para istemiyor, pul istemiyor, zengin olun emretmiyor, efendim tüccar olun emretmiyor, şunu kazanın, şunu yiyin, şunu giyin, bir şey emretmiyor işte. Çoluk çocuğa karıştık, mecburen helalinden yiyeceğiz. Ama tabii o da bir vazife oldu, mükellefiyet oldu. O Mevla bize وَمَا خَلَقْتُوا الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِعْبُدُونَ مَا Ma uridu اُمِنْ رِزْكِ Kendinizi de yedirin demiyorum, milleti de yedirin demiyorum. Rızkınızı ben vereceğim. Ben zaten yemekten, içmekten münezzeyim Allah buyuruyor. Ben cinleri ve insanları tek bir şey için yarattım, o da bana kulluk etsinler. Eee, göre bu ceryan nasıl ibadet yapacak? Cinler elektrikmiş. <gülüyor> Elektrik nasıl namaz kılacak ya? Ben cinleri ve insanları niye yarattım diyor, ibadet için. Demek cinler, bizim gibi varlıklar olmasa kulluk yapabilirler mi yani? Elektrik ne ya? Ancak bana kulluk etsinler diye kalkettim. Peki, kulluk nedir kardeşim? Bir ibadet var, bir de adet var. Adetle ibadeti birbirinden ayıran nedir? sen anandan gördüğün gibi namaz kılma hareketleri yapsan beş vakit ama niyetin olmasa, şuurun olmasa, Allah'a kulluk diye bir derdin olmasa bu ibadet olmaz ibadet ancak ayet ve hadisle sabit olan, dinde sabit olan şeriata tabi olmakla olur tamam mı? peki Mevla bizi kulluk için yarattı mı? yarattı biz bu kulluğu nasıl öğreneceğiz? kimden öğreneceğiz? nasıl yapacağız Allah'a kulluğu? Allah'la görüşemez Celle Celaluhu Ayda bir de toplantı yapıp kullarına özel bir şey de yapmıyor. Tecelli de yapmıyor. İçimizde tecellisi çok ama alenen ilan etmiyor kendini. O zaman bize bu din sahabe-i kiram tarafından ulaştı. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisleri onlar tarafından ulaştı. Dine yardım eden, şeriatı taşıyan, yüklenen örneğimiz, rehberimiz yaptıkları bütün tatbikatlarında sahabe-i kiramdır. O halde madem ibadet için yaratıldık, ibadet de ancak şeriatın beyanına tabi olarak yapılır, şeriatın beyanları da bize sahabe yoluyla geldi, o zaman iş geldi geldi, sahabe cemaatinin cumhurundan ayrılmama, erisnet vel cemaate göre inanma ve onların ameli üzere amel etmeye geldi. Çünkü, onların bizden takva aldıkları, haramlardan bizden daha ziyade sakındıkları, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in beyanıyla, ayet-i kerimelerle Ne ayet-i kerimeler var ya? Radıyallahu anh ve radıyallahu anh, Ben razıyım onlardan Onlar da benden razı diyor Sahabe Onlar da benden razı diyor Bizden kim razı olmuş ki biz sahabenin önüne geçeceğiz? Bırak sünneti Sahabenin eserleri bile İmam-ı Azam ne dedi? Radıyallahu anh Ki kendisi Sahabe görenlerden Küçük yaşta da olsa 7-8 sahabeye yetişti Sabittir Ama İmam-ı Azam ne dediyordu? Dedi, Ben diyordu, bir şeyde ayet bulamasam, hadise bakarım. Bütün bildiğim hadislerde de bulamasam onun hükmünü, sahabenin beyanına bakarım, diye. Ama sahabeden iki görüş geldiyse, i̇bn Mesut Mesud böyle dedi, i̇bn Abbas böyle dedi. O zaman içtihadım var, müşehid olduğu için tercih yaparım. Tercih yaparım. İki tane görüş varsa tercih yaparım. Ama tek görüşse sahabeden gelen ona tabi olurum, yine kafayı yormam dedi. Sahabe hüccettir, delildir. Ama dedi, sahabeden de bir konuda bir fetva gelmediyse onlar da adam, biz de adam var ya o hümür rical, nahnür rical onlar adamsa biz de adamız lafı var ya bunu bu Mustafa Öztürk'ün Yaşar Nuri'nin, Aziz Bayındır'ın diyeceği, Mustafa Öztürk'ün diyeceği bir laf değil. Yani İmam-ı Azam adamsa ben de adamım ne farkımız var? Ben bilmiyorum. Onu sizin takdirinize bırakıyorum ne farklar olduğunu. Ya, o, yani. onu kim söyledi biliyor musun hümür rical, nahnür rical, İmam-ı Azam söyledi. İmam Adam kimin için söyledi biliyor musun? Sahabe için söylemedi. Dedi ki sahabeden bir şey gelmediyse zaten kendi tabiin olduğu için benim dönemimdeki adamlar Evzaî bir şey demiş, İmam Malik bir şey demiş, Zühri bir şey demiş, Süfyan bin Uyeyne ne demiş? Süfyan Sevri demiş. Ha o zaman dedi onlar adamsa biz de adamız o kadar. Yani bizim de onlar kadar ilmimiz var. Ben de kendi işte adıma bakarım dedi. Haklı mı? Haksız çünkü saha. Ama ne diyor? Sahabenin etnasından bir rivayet gelse beni bağlar dedi. Sahabe beni bağlar. Ama sahabeden sonraki tabaka, ben de o tabaka takanım zaten dedi. Anladın mı şimdi? O kendi tabakası için konuşuyor. Sen kalkıp da ne diyeceksin? İmam-ı Azam da adam, ben de adamım. Ben bilmiyorum. Sen nasıl adamsın? Adamın önüne bir M mi koyacağız, C mi koyacağız? Sen dikkat et kendine. Sen nasıl adam oluyorsun ya İmam-ı Azam'a göre? Ha yatsının abdestiyle 40 sene sabaha kılacak. Sen bir gece böyle bir şey kılabilmiş misin? 40 kere abdestin bozulur senin yav gecede. E tabii yersen içersen uyursan nasıl abdestin bozulmayacak? İmam-ı Azam ne abdest bozmuyor? E yemiyor, içmiyor, uyumuyor. Gündüz bir saat böyle otururken dalardı, daldığıyla kalırdı işte. 40 sene. İmam-ı Şari 20 sene. Şimdi bu adamlarla nasıl bu ee, efendim sen kendini mukayese edeceksin. Ha şeyh Bekel. Allah haddini bilenlerden ne Ya. Evet, El-Mütecellî lehüm. O Allah'a hamdü senalar olsun ki celle ve celle celâl. Kullarına tecelli etmektedir. Fî ve ef'âli, hem zatında hem fiillerinde. Efendim, tabii ki Allah Teala bizlere tecelli ediyor. Fakat bu tecelli Ekseri fiilleriyle ve eserleriyle, eserlerinin zuhuruyla bizlere aşikar oluyor. Bir mihâsini, en güzel sıfatlarını bize gösteriyor. Nasıl gösteriyor? Gökler önümüzde, yerler önümüzde, dağlar, taşlar, denizler, şelaleler, bu kadar güzellikler, kendimizden bunca ayetler ve fiyam içimizde damarlar, şunlar, bunlar. Yani bir anlatsalar insan vücudundaki hünerleri, muhteşemlikleri falan filan, falan. falan Bir karaciğerin yapacağı bir akciğerin yaptığı işi makinalara koyduğunuz var. Adam diyor İstanbul kadar efendim fabrika koyup o kadar cihaz koyacaksın ki bir adamın karaciğerin işini yapasın ya. Allah Allah. Ya küçücük şeyler benim pankreas ölmüş mesela işte şeker hastası olmuşum. Yani pankreas o kadar küçük bir şey ki. O safranın yaptığı bir işi o şey, Bir adamın bir yeri bozuluyor niye böyle bozulmuş i̇şte diyor. Şurada şöyle bir şey var, orada o bozulmuş falan. Allah. Ya bir insan vücudu, bütün dünyadan daha mükemmeldir. İnsan vücudundaki ayetler, gökler ve yerlerdeki ayetlerden daha fazladır. Daha fazladır, yani gökleri, yerleri bir şekilde incelersin, durursun, insanı hala bir yere getiremediler yani. İnceleyip de bitiremediler. Onun için Allah Teala en güzel sıfatlarını gösteriyor. Ee, böylece kulağına tecelli ediyor. Eserleriyle aşikar kurban olduğum Allah'ımız, elleti o sıfatları kelâbidir ki ha onları gerçek manada anlayamaz illâmen el-kesem'a ancak Allah'ın ayetlerine Habib'in hadislerine kulak verenler anlar ve ve şehit kulak verip dinleyenler de anlayamaz ancak kalbi de hazır bulunup aklı başında olanlar anlar şimdi kalbimiz hazır ise kulağımızda, da Allah'ın kelamında ise vaaz u nasihatta ise Allah'ımızın sıfatlarını, isimlerini anlarız. Amma ve lakin zatını anlayamayız. Zatını, zatı idrak edilemez. Ne buyurdu? Ebu Beş Sıddık radıyallahu teala, O Allah'ı tesbih ederim ki kendisinin zatını anlama yolunda onlara hiçbir çıkış yolu yaratmadı. Ancak acizim Allah'ım. Ben anlayamadım seni demekten başka idrak yolu bırakmadı diyor zatı hakkında. Hocam Ebubekir Tıkın sözünde yine bu çok geçer. Bunu çok beyitler yapmışlar alimler. El aczuan darak idrak idrakun vel vehs an kun zati'l la Anlayamadığını anlayamayacağını anlamak hakiki idraktır. Zatın özünden bahsetmek, konuşmak şirktir, işraktır. Allah ortak konuşmak. Çünkü misli yok. Misli olmayan bir şeyi niye kısa, kıyas edip geçeceksin? Misli yok. Onun zatını hiçbir zata, varlığa benzetmeyeceksin Ama sıfatlarına da iman edeceksin, sıfatları da yok demeyeceksin Zatı da var, sıfatları da var Ama sıfatları, fiillerine dönüyor Fiilleri, eserlerine dönüyor Ve böylece işte e, Zatıyla gizli, eserleriyle aşikar oluyor Anladın mı? o, وَلَآخِرُوا وَالظَّاهِرُوا وَالْبَاطِنُ İşte biz şimdi neyi görebiliyoruz? Kendimiz başta, kendimize baksak En büyük eseri biziz Çünkü biz varız, varlığımızı nefret yok olduğumuzu iddia edemeyiz, bize deli derler, tımarhaneye koyarlar, orada da rapor verecek doktor bulunmaz. Ben yokum diyen adama. Sen varsan, seni yaratan var, o kadar mükemmel ki, Allah Allah, zuhurundan gizli yani, o kadar aşikar. Ama zatı hakkında, efendim, inceleme yapılmayacak, akıl yorulmayacak, öz zatından bahsedilmeyecek, Ancak isimleri ve sıfatları hususunda ne yapabiliriz? Derinlemesine inceleme yapabiliriz. 99 isim veya işte 200 isim, 1001 isim ismi şeriflerini tek tek incelediğin zaman o isminin hakkında ne kadar kitap var? Bende 20, 30, 40, 50 tane diyelim Esma Hüsnü hakkında kitaplar Biz de o kitabımızı toparlayamadık hala dergide bitirmiştik ama tabii ona izah ilaveler yapmak icap etti. Bu isimlerin hepsini incelediğin zaman Orada acayip Mevla'ya yaklaşıyorsun. el bari, el-musavvir, suret veren, şekil veren, orada bir detaylara gir bakalım. El-Kahhar orada gir, el-Cebbar orada gir. Ha o izahlar ciltler dolusu kitap bir ismi şerif hakkında çıkabilir. O ismi şeriflerin bir de tezahürleri var. Çünkü neden o ismi şerif bu alemde nasıl tecelli etmiş? Kahhar ismine efendim uğrayanların durumu, Cebbar ismiyle sevk olunanların durumu, Rahman isminin mazharı durumlar, Rahim isminin durumlar E şimdi yüz rahmet yaratmış Efendim bir rahmetini dünyaya indirmiş E bir rahmetini alemlere yaymış E diyor ki şimdi at diyor Tayını emzirirken bacağını kaldırıyorsa diyor Yavrumun üzerine bindirmeyeyim ayağımı İçerken bari rahat içsin diye At Yavrusunu emzirirken bacağını açıyorsa kaldırıyorsa İşte o bir rahmetten kendisine düşen hissedendir, diyor. He şimdi o zaman eserlere bakarız. Rahman isminin tecelligahları nerededir? Kahhar isminin tecelligahları nerededir? Gidersin, At kavmine bak, Semut kavmine bak, efendim, batanlara bak, helak olanlara bak, Kahhar isminin görürsün. Anladın mı? Ondan sonra, Muhyi ismi, hayat verdiklerine bak, ilkbahardaki bütün e, fi, e, filizlere bak, yeşil çıkan otlara bak. E, ocaklara bak, bu yi ismini görürsün. Sonbahar, kışta bak, el Elmümit, öldüren ismini görürsün. Ya e, bir cenaze gördün? Subhanallah, mut hiç ölmeyen diriyi tesbih ederim. Her noktada o isminin mutlaka isimlerinin ve sıfatlarının bir nesi var, Tecellisi var. Her aldığımız nefes, verdiğimiz nefese bize nefes yaratıyor mesela. Her an bize bir şey yaratıyor, öyle mi? İçimizde neler yaratıyor? Bütün e, Uzuvlarımızın çalışmasını yaratan o bir saniyenin salisesinin en az zaman kadar bizi bize bıraksa gittik. Her taraf durur iptal olur. Hep rakib, közcü, muhafız sizle ilgileniyor, şehit, şahit, kaimn ala kulli nevs herkesin başından aşağı mekanda münezzeh takibatta, hafiz ya nasıl yaşıyoruz? rastgele yaşıyoruz ya haberlerde bir bakıyorsun kazalara belalara ulan biz de diyoruz bu yollardan gidiyoruz nasıl bizim kafamıza bir araba düşmedi İşte işte koruyor meleklerle korutuyor muhafaza ediyor yani bu kadar insanları cinleri, hayvanları, melekleri melekleri de oturtuyor gökleri de oturtuyor yerleri de oturtuyor. Ha, o zaman o Allah'a hamdolsun ki bize kendini tanıtacak eserler gösteriyor bize fiilleriyle, sıfatlarıyla, isimleriyle tecelli ediyor ve bu tecellisinin eserlerini ortalığa aşikar ediyor ve biz de bunları görerek imanımızı takviye ediyor ve teyit ediyor ve, ve tecdit ediyor. Şu anda biz hep imanımız tazeleniyor. Birçok bir şey görüyoruz, haberler çok Allah Allah, bir belgesel izliyorsun falan. Değil mi? Ya kutuplardaki o balinalar, ayılar, bilmem neler, seyredin ne var o kutuplardaki nasıl bir şeydir bu buzun içinde, bu nasıl yaşıyor ya? Onu da buzdan çıkarsan ölüyor. Ateş böceği ateşin içine giriyor. Allah'ım yarabbim ya Resulallah. Yani ölmesi lazım burada bizi bıraksan orada bir dakikada futboluruz, gideriz. O orada yaşıyor. Ona ona göre yün veriyor. Orada yaşayana ona göre yaratmış derisini. <gülüyor> Öbürüne öyle bir deri vermiş. Karlarda, buzlarda yatıyor, yuvarlanıyor. Desen ki bizim kaloriferli evde ya. <gülüyor> Ayılar çok rahat da onları da rahat bırakmıyor. Bizimkiler ortalığı ısıttılar, buzullar eriyorlar. Dünyanın işleri böyle, Mevla hep eserleriyle kendini aşikar ediyor. Ne mutlu görebilenlere Allah iman nuruyla bakanlardan eylesin. Amin. Hidayet nuruyla görenlerden eylesin. Amin. İstikamet ile amel edenlerden eylesin. Amin. Evet, işte bu Allah'ımıza hamdü senalar olsun buyuruyor efendim. Şimdi geldi varlık sıfatı, ee, yine hamde devam edecek ama Allah'tan İmam-ı Zerruk Hazretleri bir nokta virgül koymuş da çünkü öbür kitaplar nokta virgül koymamış dümdüz gidiyor ya bu mübarek İmam-ı Gazali ne hamdü senalar döktürmüş zaten hamd ederken Allah'ı tarif ediyor onun için şimdi geldik varlık sıfatının bahsine diyor İmam-ı Gazali'nin şeyini o İmam-ı Zerruk kitabına göre takip ediyorum buradan vücut sıfatı Allah'ımızın varlık sıfatıyla ilgili e, ondan sonra diğer sıfatlarla ilgili tenzih bahsi vesaire bu kitapta efendim çok ilimler bize anlatacak Allah Teala yüce zatı hakkında neler bilmemiz gerekiyorsa hepsini öğrenip hazmedip millete tebliğ edip çoluk çocuğa talim edip öyle ölmeyi nasip eylesin amin, amin. onun için ben de yani çok şey yapmayacağım inşallah yani bu dersi hızlıca gideceğim e bir kısa da olsa Allah'ımızın sıfatları hakkında bir malumat olsun Sonra fırsatı akideyi tahviiye okuruz. İtikat şeylerini okumakta fayda var.